1534 numaralı konu Hazreti Peygamber'in bazı kelimelerin günahları düşürdüğünü söylemeleri Hazreti Peygamber bir gün bir ağacın dalından tutarak silkelediler fakat dalın yaprakları düşmedi bir kere daha silkelediler yine düşmedi üçüncüsünde yaprakların düşmesi üzerine şöyle buyurdular Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahü ekber kelimeleri şu dalın yapraklarının düşüşü gibi insanların günahlarını düşürür